Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüc. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın. Ee, i̇lginç bir kitap var ee, bugün benim elimde. Asla Neden Diye Sorma adlı bir kitap. Bu desen yayınlarından çıktı. Şahun Tan tarafından e, resimlenip yazılmış. E, Türkçesi de tu Tuğçe Akgüze ait, Türkçeleştirilmesi. E, Şahun Tan'dan aslında daha önce e, her fırsatta söz ettik diyebilirim. Zaten Türkçede bildiğim kadarıyla dört kitabı var. Bu dördüncüsü evet. ve dördünü de anlattık. Ee, Kızılağaç ee, Kayıp, Kayıp şey. şey. Bu ikisi İtaki yayınlarındandı. Ee, daha sonra yine Uzak. Uzak var. O da desenden çıkmış. Enfes bir e, grafik roman. Muhteşem kitaplardan bir, bir tanesi. E, ve üstüne Aslaneden diye sorma çıktı. E, şimdi Aslaneden diye sormanın e, hani kitabın başında künye kısmında. Önemli bir not var, çok önemli bir not. Hı hı. Hem minikler hem büyükler için. Ee, kitabın neden böyle olduğunu yani anlamak için aslında azıcık karıştırmak yeterli. Ee, gerçekten herhangi bir yaş grubuna dahil edebileceğimiz bir kitap değil. Ee, hiçbir şekilde. Şimdi asla neden diye sorma ee, kitabına da ama aslında İngilizcesi yaz kuralları gibi bir şey bir anlama geliyor İngilizır iki kardeş var yani iki erkek çocuk var herhalde kardeşlerdir işte onları görüyoruz böyle işte yaz boş bir kasaba görüntüsü sokakta caddenin ortasında büyük olan küçük olana laf anlatmaya çalışıyor gibi bir sahne var ve ardından Böyle ufak ufak karalamaların falan oldu. Hani böyle boya ile kirletilmiş bir sayfada e, sen demin evet. yanıldın ya bu sayfa için Taygam yaptı bunu falan <gülüyor> diye böyle. <gülüyor> Aynen öyle duruyor. Ondan sonra tam da o sayfalarda şey yazıyor. Bu yaz şunları öğrendim. Böyle başlıyor kitap. Ve sonra işte kısa bir cümle ve resim düzeninde uzun bir süre kitap böyle devam ediyor. İlk Öğren, bu yaz şunları, şunları öğrendim. İlk öğrendiğimiz şey şu. Sakın çamaşır ipinde kırmızı çorap bırakayım deme. Sağ tarafta da e, görsel var, resim var. E, iki çocuk böyle duvarın dibine sinmişler. Ön tarafta böyle bir çamaşır ipinde tek bir kırmızı çorap asılı. E, ve duvarın arkasında e, yani dev tavşan diyeceğim ama gerçekten dev gibi bir dev tavşan. Kıpkırmızı. Gözleri kadar kırmızı tüyleri olan. ...bir dev tavşan. Çocuklar saklanıyorlar. Ve solda... ...köşede bir tane karga var. Bu karga daha sonra her resmin... ...bir Hı -hı. yerinde bir gölge olarak... ...bir şekilde mutlaka var. Sonra zaten o karganın niye... ...orada olduğunu... İşte ondan sonra o öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Görsel bu. Hı -hı. Metin bu. Sakın çamaşır ipinde kırmızı çorap... bırakayım da yani aslında öyle bir his var ki daha kitabın girişinden itibaren tek başınasın ya. Tekinsiz bir his. Tabii ve tek başınasın. Yani bu kitapla baş başasın. Seninle şu anda aynı anda birlikte bakıyoruz. Ama mümkün değil ki aynı sonucu alalım. Yani 10 kişiyle baksak herkes tek başına bu kitapla. Çok enteresan bir his doğrusu. Sonra işte ilerliyor kitap. Sakın bir davette son zeytini yeme. Ve çok böyle bana Enki Bilal'i çağrıştıran e, bir sahne. Enki Bilal'de çok sevdiğim bir e, çizer. E, karga karga değil, yırtıcı bir kuş. E, bunlar karga değil. E, ama böyle nasıl diyeyim, fularlı, ceketli falan. Hani frak mı denir, bunlara <gülüyor> ne denir? Trench coat. Böyle bir <gülüyor> şey <gülüyor> diyeyim geliyor. Öyle bir kıyafet. Reddingot. Reddingot. Onun öyle bir kalabalığın içindeler. Evet hep Rus romanlarında olan laflardan bir değil mi o? E, sonra böyle kırmızı bir e, ortam bu. E, i̇şte bir davet gibi bir şey. Hani kokteyl yani böyle sanki bir sergi açılmış da e, ortaya kanepeler falan gelince herkes bir yumulmuş kalkmış. Kanepeler bitmiş. Son bir zeytin kalmış geriye. İşte küçük olan tam ona hamle ederken büyük olan da engel olmaya çalışıyor. Bütün yırtıcı kuşların gözleri onlara dönmüş. Gerçekten çok tekinsiz bir sahne. Yani böyle bir Aman Orada Allah. olmak istemezdim. Evet, yani aman Allah dedirten bir sahne. Ee, ve tabii ki karga bir kenarda bir yerde duruyor yine. Ee, devam ediyoruz. İşte sen, sen ol elindeki kavanozu düşürme. Daha e, ferah bir görseldeyiz. İşte e, gece göğüne bakıyoruz. Çocuklar çatıdaki su depolarının üstüne çıkmışlar. Ellerinde birer a var ve... E, kuyruklu yıldız yakalamaya çalışıyorlar, meteor yakalamaya çalışıyorlar ya da başka bir şey. Mesela ben gece gök diye düşünmemiştim bunu. Evet, çünkü burada aslında mavi bir gök var bir yandan ve bunlar yıldız olmayabilir ki değiller de belki de. Hı hı. Yani bir yandan böyle bir yorum, ya yani bir sürü. Her şey olabilir. Evet, yere git falan. Ee, ve giderek işte kurallar ilerliyor, ee, görseller ona göre yeniden biçimleniyor filan. Şimdi burada, e, yani kitap işte bu şekilde devam ediyor. Hani hepsini tek tek okumak hı hı. istemiyorum. E, şu, çok garip bir his var e, kitapta. E, bu his de bütün bu kuralların, yani bendeki hissinden bahsediyorum. Doğal olarak tek başımayım bu kitabı okurken. Hı hı. Bütün bu kurallar aslında kesin, net ve doğru. Yani çünkü bütün bu, bu meselelerle ilgili böyle kurallar her çocuğun e, geçirdiği bir yazda konmuş olabilir. Bu kurallar mı? Buna benzeyen kurallar mı? Bu kurallar konmuş olabilir. Ve daha benzer bir sürü kural uydurulabilir. Ya bu çok çarpıcı bir his. Beni çok şaşırtıyor kitap bu açıdan. Yani bu kadar e, kolay beni yakalaması beni çok şaşırtıyor. Çünkü aslında bakacak olursan akan bir öyküden falan bahsetmiyoruz. Durumlar var. Bir, evet durumlar var. Bir takım cümleler var. Bu cümlelerle o resimler arasında çok böyle şaşırtıcı bir güçte bir bağlantı var. Hı. Bu cümleleri büyük çocuk küçük çocuğa öğüt gibi mi söylüyor? Bilmem. Bu kitapta yetişkin de yok. Yok ama yani. Sadece ikisi var. Evet sadece ikisi ve farklı fantastik evet. ortamlar ve e, fantastik ne bileyim burada mesela işte dinozor robotlar falan var. Timsah kılıklı, robotlu, gergedanımsı bir Orada, robot. E, arka planda da küçük çocuk kendi evet. robotunu... Evet ve kural ediyorum. da şu. Törenlere asla geç kalma. Büyük çocukta önünde bir bayrak var. Saatine bakıyor filan. İşte diğer yaratıklardan bir tanesi de bu ne oldu falan. Hani o iki yaratık selamlaşıyor tamir edilenle. Yürüyenlerden biri filan. Evet. Son derece fantastik bir ortam. Yani bu kuralları kimliğe koymuş? Hangi Mesela yaz bitti ve hani bu kuralları çocuk işte ne bileyim günlük tutmuş da günlüğünden bilmiyorum bütün bunları. Hiç önemi yok ama kuralların hepsi. Yani e, bu sanki şey gibi e, çocukların fantezi dünyasında hani bir takım şeyler olur ya mesela işte o eve girme perili hani o düzeyde bir bir bir şey aslında Hı. bu aynı zamanda yani çünkü o anda o çocuklar için bu kesin olarak doğru gerçek e, ve gitseler başlarına gelebilecek şey gelecektir. evet yani o hisle ilgili hiçbir şüphe yok e, bu kurallar da öyle evet. şifreyi asla unutma ama sonra bir noktada işler Değişmeye başlıyor. Evet, asla neden diye sorma. Ee, kitabın başlığını Başlığı taşıyan evet. kuralın olduğu sayfaya gelindiğinde Gelince, buradaki resimde artık böyle bir nasıl denir? Ee, ee, kitaptaki bütün karakterlerin. Evet, herkes bir arada. Bir sahne bizim var. iki çocuk alt alta üst üste kavga ediyorlar, yumruklaşıyorlar ve herkes onlara bakıyor. Yani bu hani. Amerikan filmlerinde kahve, kahve sahnesi ya, yani kavga sahneleri vardır ya, hı hı. biraz onun gibi bir sahne yani kimse de karışmıyor. Evet, herkes tavşan da orada, robotlar da orada. Evet evet. Diğer orada bir sürü bütün yaratıklar. karakterler yaratıklar Ondan. orada ve evet. o, bu noktadan sonra da kargalar işte bir rol i̇şte, iskeleyenler. Kargalar artık işte, aslaneden diye sormanın peşinden gelen şeyi de söylemeliyiz. Sakın kavgada yenilme. Mesela yani çok. O kadar gerçek bir kural ki bu aynı zamanda. hani Mesela benim çocukluğumdan çok gerçek bir kural bu yani. Hani bu bizim de kuralımızdı mesela. Kavgada yenilme yani. E, ama buradaki anlamı, benim çocukluğumdaki anlamımı bu konuda hiçbir fikrim yok. Fakat e, karga e, şimdi büyük çocuk küçük çocuğu bağlamış iple çekiştiriyor. Karganın ağzında taç gibi e, bir şey var. İlginç bir yapılar var fonda ve o taçı büyük çocuğa veriyor ve sonra küçük çocuğu o ilginç yapılardan birinin içinde e, yapı değil de bir lokomotif gibi, gibi bir, şey. bir şeyin içinde görüyoruz ve oradaki kural da şu hiçbir zaman özür bekleme ve bundan sonra birkaç sayfa resim akıyor zaten e, kargalar çoğalıyor e, baya hani çoğalıyorlar Hı -hı. falan filan ve e, işte finale doğru gidiyoruz artık kitabın e, işte en sonunda mesela yine çok güzel. Yine herhalde herkese değecek bir kural daha var. Eve dönüş yolunu unutma. Budur yani. Çünkü herkes için çok net bir durumda bu eve dönüş yolunu. Yine çok fantastik bir ortam yani eve dönüş yolu öyle kolay bir eve dönüş yoluna benzemiyor. Hı. Yani burada e, sanki hani e, savaş böyle bu şehrin üstünden şöyle bir geçmiş bitmiş değil sürüyor ama hani. Bu kasabadan şimdilik çekilmiş bir savaş var sanki ve onun içinde çocuklar e, evlerinin yoluna gidiyorlarmış gibi evlerinin yolunu mu çalışıyorlarmış gibi e, kurallar ve artık kitabın e, sonuna geldiğimiz artık herkes kendi deneyimini yaşasın e, zaten işte bu kadar diye bitiyor işte. yani o kuralların kurallar tek başına aslında. Yetmiyor görseller olmadan. Görseller olmadan evet. Kurallar biraz eksik kalıyor. Başta zaten Şahun e, Tan'ı e, kitabı yazan ve resimleyen değil. Resimleyen, resimleyen ve, ve yazan. yazan. diye tanıttın. Evet. Birazcık ee, da bu yüzden öyle dedin değil yani mi? Yani biraz hem bu nedenle yani sonuçta bu adam e, ressam ve yazar. Yazar ve ressam değil. Evet. Yani e, hani... ...bunun üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Yani belki de yaptığı bir resmi... ...anlamlandırmak için bir cümle koyuyor. Aslında sürecini bilmiyorum kitabın üretilme sürecini ama... E, ...burada... E, son, hani ...sonuçta... ...elde ettiğimiz... Yani ...sonuçta basılmış olan kitaba baktığım zaman... E, ...herkese değecek... ...herkes için doğru olabilecek... ...doğru olması falan da gerekmiyor bu arada... ...o yüzden demiyorum ama işte sakın evin yolunu kaybetme... ...doğru bir şey yani hani... E, ve e, ayrıntıların içinde herkesin kaybolabileceği bir eser çıkmış durumda. Bu çok çarpıcı. E, bu kadar kavrayıcı olması, bu kadar değiyor olması... ...işte birkaç bin kilometre öteden bana... E, ...bence çok büyük bir güç. Uh -huh. Ve bu yüzden kitap bana çok çarpıcı geldi. E, metinlerin basitliği oranında resimlerin... ...büyüklüğü, güçlüğü, gücü... ...sürekli dönüp dönüp başka bir ayrıntıyla karşılaşma... E, durumu yani bu, bu karşıtlık da çok çarpıcı e, bütün bunlar bir araya geldiğinde çok güzel bir e, kitap çıkıyor ortaya ve hani en baştaki nota dönecek olursak e, hem minikler hem büyükler için diye hı hı. E, evet hem minikler hem büyükler için herkes e, için herkes için e, bir kitap çıkıyor ortaya e, aslında çok fazla bir şey anlatamadım kitapla ilgili bunun nedeni de kitabın kendisi. Evet yani ama anlattıkların yüzünden e, eminim ki birçok kişi merak edecek. Yani ben duysam o resimleri görmek isterdim. Yani işte çok zor. Ki şimdi sen anlatırken daha önce baktığım, okuduğum bir kitap olmasına rağmen yine de dediğin gibi e, başka şeyler gördüm evet, evet, ben hep, de bir yandan. Yani yana. habire bir şeyler çıkıyor yani resimlerin içinden. Başka bir fikir doğuyor kafanda. Bir başka türlü anlamaya başlıyorsun bir şeyi. Bunlar, ve bunların hiçbirisinin yani iddiam bu bu kitapla ilgili bunların hiçbirisi bu bahsettiğim hislerin, anlayışların, kavrayışların vesaire hiçbirisi herhalde iki insan arasında aynı şeye denk gelmeyecektir. Hı hı. Yani herkes kendi başına bu kitapla ve bu çok çarpıcı benim için. Kitabın adını tekrar söyleyeyim çünkü bu kitabı armağan edeceğiz. Asla neden diye sorma desenden çıktı bu kitap. Şahun Tan tarafından resimlenip yazılmış ve Tuğçe Aküs tarafından Türkçeleştirilmiş bir kitap. E, band kaydını Bir Dolap Kitap'ta yayınlayacağız. Birdolapkitap.com'da. O zaman o sayfaya yorum bırakan takipçilerim, takipçilerimizden birine de Aslaneden Diye Sorma'' adlı kitabı armağan edeceğiz. Şimdi bir şarkı dinleyelim mi artık? Evet. E, ''Rules of Summer'' evet. e, idi. Orijinal, orijinal adı. Evet. E, madem hani, yaz tatiliyle ilgili bir kitaptı bu, biz de... E, inde summertime çalalım. Ya evet, yaz bitti ama olur. Mango Jerry söylüyor. <gülüyor> On your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take a wrap for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along. We do as we please when the weather's fine. We go fishing or go sailing in the sea. We're always happy. Last we live in, yeah, that's our philosophy. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. Take a out for a meal Even that is poor, Just do what you feel Speed along the lane You can turn or return to 25 When the sun goes down You can make it, make it good And live by. When I play people When I dirty, when I mean We love everybody But we do as we please When the weather's fine We go fishing or go swimming in the sea 94.9 açık radyodasınız. Çocuk kitapları programı bir dolap kitap devam ediyor. Um... İki tane resimli kitapla toplamda dört kısa öyküyle devam ediyoruz. Resimli kitap yine bu da güzel. Evet, Tekerlemeli Öyküler üst başlığıyla çıkmış iki kitaplık bir seri bu. Axel Şefler'in yazıp resimlediği Yavru Köpek Çomar, Kurbağa Çopar, çopar. Minicik Kedicik, Kıvırcık Kuzu adlı. Axel Şefler'i Julia Donaldson kitaplarından belki Biliyoruz. en çok biliyoruzdur. Evet. Ee, bu e, kendi yazıp resimlediği e, bir kitap dizisi. E, İş Bankası Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıktığım kitaplar. E, Ali Berg Tay'ın <gülüyor> Türkçesiyle çıktı. E, ben ilk gördüğümde bu kitapları e, ilk başta şaşırdım. Çünkü e, Aksel Şefler e, Paketla Library adıyla Çıkmış hmm. bir e, dört kitaplık. Minicik, minicik evet, evet. E, bir kutu içinde e, vardı bizde. Tayga'nın kitaplar. ilk kitaplarından. Evet Tayga'nın ilk kitaplarından tam onun ellerine uygun. Yani böyle Hı -hı. on santim, 10 on santim belki daha bile küçük kitaplardı bunlar. De, evet, dört evet. tane kitap. Bunları bu şekilde görünce ikişer ikişer. Aa dedim kitapları öyküleri birleştirmişler böyle basmışlar. Yani Ama... ben öyle yapıldığını Hı. varsaydım. Niye böyle yapmışlar diye düşünürken. Baktım orijinalleri de böyleymiş. E, o, o kitaplar mı sonradan yapılmış? E, i̇kisi aynı anda yapılmış sanırım. Yani hangisi önce farklı hangisi farklı sonra bilmiyorum ama Hı. orijinal olarak da böyle iki öykülü e, bir seriyi çıkartmışlar. Bu kitapların özelliği zaten aksel şeflerin resimleri hakkında genel olarak şunu diyebiliriz. yani Gözlere e, bakın. E, <gülüyor> küçük okurlar tarafından seviliyor. Hı -hı. E, şeflerin çizgileri yani e, bizim e, gelen okur yorumlarından biliyorum, çocukların Hı -hı. tepkilerinden biliyorum. Birebir Taygan'ın e, kitapları gösterdiği ilgiden biliyorum. E, şeflerin çizgisini küçük yaşlık çocuklar seviyor. Zaten e, belirgin hatlar, kalın konturlar, ilgi çeker diye Hı -hı. genel olarak söylenen şeyler vardır. birebir uyuyor doğrudan onların eee noktası bu. Çocuklar buradan vuruyor. O tabii ama şeflerin gerçekten imzası diyebileceğim şey galiba gözler. Yani gözler, çok evet. basit. Yani alt üstte işte bir yuvarlak içinde bir nokta ama nasıl oluyorsa bilmiyorum. O gözler karakteristik. Evet yani ve o o gözlerin içindeki o noktanın evet. yönü değiştiği anda ifade değişiyor. Evet. Çok güzel bir ifade katabiliyor. Evet, evet. Ee, ...ve ayrıntı zenginliğiyle de ilgi çektiğini düşünüyorum. Genel olarak yine aksayar şefler üzerinden konuşursak. Bu kitaplar ne peki neyi anlatıyor? Ee, dört tane hayvanın gününden bir kesit sunuyor. İşte yavru köpek çomar, ee, yavru bir köpektir çomar ama sesi çok kalın çıkar. Parkta gezerken bir havlar, kediler korkar, ağaçlara çıkar diye e, tekerlemeli öyküler hı hı. başlığının konmasının nedeni de bu. küçük çocuklar ritmik kafiyeli hı hı. E, dizeleri seviyorlar bir süre sonra Tekrar ezberliyorlar evet. ya da işte şarkı söyler gibi okuduğun zaman hoşlarına gidiyor daha eğlenceli kulağa daha güzel geliyor onlar için e, ezberledikleri zaman bir süre sonra kendileri alıp e, tırnak içinde okuyorlar evet, evet. Ee, ve bu da çocukların kitapla daha fazla haşır neşir Hı -hı. olmasını sağlayan bir özellik ee, böyle kısa kısa dörtlüklerle e, birer resim eşliğinde ve e, sol tarafta da metnin yanında küçük Hı -hı. bir resimden alınmış bir ayrıntıyla hikaye devam ediyor ee, kurbağa işte bir kurbağanın bıraklaması zıplaması, kurbağalarla yarış yapması suya atlaması yani çok basit o küçük olaylarla hayallerimiz var, evet. evet. İşte yani mesela Tayga en çok minicik kediciyi severdi çünkü bir evin içinde geçiyor hikaye ağırlıklı olarak ve orada. Özellikle çamaşır makinesinin ha, olduğu evet bölüme ya. bayılıyordu bebek yani çamaşır Zaten makinesini çamaşır tanıyordu evet. ve burada o bildiği sevdiği nesneyi gördüğü için ya da işte bir sonraki sayfada süpürge kova evet içinde bir ya. süpürge süpürgeyi görmüyoruz ama sopasından tanıyıp evet, defalarca evet, ona bakıyordu bunu. tırs tırs deyip seviniyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani pek çok nesne, pek çok ayrıntı işte Kıvırcık Kuzu'daki traktör sahnesi <gülüyor> mesela Taygan'ın yine, yine evet, favori, sahnelerinden, favori biri. sahnelerinden biri çok fazla hayvan çok fazla bitki yani bunların hepsini tek tek inceliyorlar bakıyorlar ve üstüne Bin türlü şey konuşabilirsiniz. Tabii bu arada yani çocukla birlikte olan kişinin de e, aslında bunlar hakkında sürekli konuşuyor olması, bir şeyler söylüyor olması metni okumasının dışında yani, evet. e, bayağı e, nitelikli bir zaman geçirmeye yarıyor. Evet yani e, burada görüne, görünen gör, gör, resimdeki bütün figürler, bütün nesneler üzerine bir sürü şey söylenebilir. Tabi e, hikayenin e, o ritmik kafiyeli e, okuması da işi daha eğlenceli kılıyor. Eee tekerlemeli öykülerin isimlerini tekrar söyleyeyim. İlk kitap Minicik Kedicik ve Kıvırcık Kuzu Hı -hı. adlı öykülerden oluşuyor. E, i̇kincisi kitapta Yavru Köpek Çomar ve Kurbağa Çopar. Bunlar İş Bankası'ndan çıkmış. Evet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Aksel Şeflerin yazıp resimlediği iki e, kısa Öykü kitabı. Evet okul öncesinin evet, öncesi yani bir, için. Bir yaş evet. ve üzeri için mesela rahatlıkla okunabilir. Genelde çünkü küçük yaş grubundaki hmm. çocuklar için çok fazla öykü kitabı olmuyor ya da ne okumalıyım diye çok soran oluyor. Ya i̇şte bunlar okunabilir. Bunlar küçük gerçekten küçükler için eğlenceli bir seçenek olabilir. Bugünlük bir dolap kitabı noktalayalım. Evet gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.